Açık Dergi. Evet, Kirko'ya belliyiz, Kirko, Kirko Utopya Ütopya sergisi Galata Rum Okulu'nun üçüncü katında ama sergilemeler açısından bakıldığında ikinci e, katta Ahmet Doğu bir süredir aşağıda duran yerleştirilmesi ve e, yani sitrosun taşların arasında e, duruyoruz. Ahmet İpek'le de taşlar ve hafıza üzerine konuşmuştuk. Şimdi bu sergi de yepyeni bir katman açılıyor bizim için Galata Rum Okulu'nda. E, Kirko Bey, sizin buraya geçmişiniz epey uzaklara dayanıyor diye aldık en azından. E, Okulunuz hemen karşısında. E, Kemenaltı Caddesi üzerindeyiz şu anda tam e, söylemek gerekirse. E, Ütopya Sergisi'nin bulgusunda sizin sunuş metninizde bir karşı kıyı e, bir tür. Özlem ya da Arzu mekanizması gibi bir işte işte var aslında bakarsanız. Galatırım Okulu en başından beri fikriniz miydi burası için? Çünkü bir önceki sergi kiplerlilikler pek çok açıdan burada bir eksik tütün deposundaydı. Şimdi niye Galatırım Okulu'ndayız diye sormak isterim. Tabii bu sergi merhaba. E, bu sergi normal şartlarda e, tütün deposunda olmaz mıydı? Tabii ki olurdu. Tütün deposunda da olurdu. Başka bir galeride de olurdu. E, e, ben Galata Rum'u e, bir şekilde e, Galata, bu binayı çok kafamda canlandırdım. Eski hatıralarında zaten hep vardı. Canlandırdım ama burada bu serginin ola, olacağını bilmiyordum. <gülüyor> bu resimlerin e, bir takım iz düşümlerinde benim karşıdaki okulum. Yani Getren Ölen Lisesi tabii ki var. Çünkü o benim geçmişim. İlk okulu bitirdik. Bazı e, mahallemizden Rum arkadaşlarımız bu okula ben de Kars'taki okula geldim. Hmm. Ee, Tekim o manifestoda da yazıyor. Onlara gidiş gelişler vardı. Onlar bize geldiğinde çok rahat geliyordu da bizim oraya geldiğimizde bir hocaları vardı bizi kovalıyor. Ee, evet. <gülüyor> ya Dikkat ederseniz bu binaya aşık olmamaya imkan ihtimal yok. Evet. Ee, yani bu, bu tabii ki bir hüzün de e, do, doğuruyor nedir o hüzün e artık bu hiçbir çocuğun sesi burada yok bu ciddi bir kaybı Türkiye'nin evet. ee, bana göre ee, bence buradan giden insanların en çok kaybı yani o insanların kaybı daha fazla ama bizim de kaybımız hatta bu toplumun da büyük toplumun çok büyük bir e, kaybettiği şeydir bu. Bu, bu duvarlarda bu seslerin olmayışı evet. Çok önemli bir mekan burası benim için. Bu sergim için de çok önemli. Şundan eminim, bu sergi kısmet olursa şeye geçtiğimde Atina'ya geçtiğimde ben orada böyle bir mekan bulur muyum onu bile bilmiyorum. Var konuşulan. Yok e, Fix fix Birası'nın 180 yıllık fabrikasının şu anki müze olmuş hali konuşuluyor. Başka yerler konuşuluyor. Bunları bilmiyorum ben. Yani henüz nerede olacaktı sergi onu bilmiyorum Atina'da. Hı hı. Ama bu ...bu binada olduğuna çok sevindim. Referanslarınızıza belki geçelim ya da avluyla av devam edelim. Şu ana tam ortasındayız. Serginin e, muhtelif bölüm, bölümlemeni var. de evet. Sergilemede evet. E, odaları evet. farklı başlıklarla yönlendiriyorsunuz evet. aslında bakarsanız. Evet. Bunu da planlamışsınız galiba. Bunu planladım evet. Çünkü şöyle oldu... <gülüyor> Mesela bizim tütün deposundaki sergide böyle bir şey e, pek söz konusu değildi. Niçin değildi? Orası dörtgen bir bina. Yani dört tane duvarın oluşturduğu yerlerde oraları. Yok arada e, biz Asena'yla başka bir e, geçit yaptık orada. Oraya da bir filmi yerleştirmiştik. Peki bu bina, şey, bu e, bu sergi e, tütün deposunda olsaydı bu heterotopya dediğimiz, Foucault'a taktığımız için e, bu heterotopya dediğimiz kavramı biz ortaya atabilir miydik? Bence atamazdık. E, bu, buraya gelince burada bir hendikap olarak gördüm önce bunu. Yani Hı. odaların olması bana göre bir hendikap. Önce hendikap. Yani biz alıştık çünkü sergilemede böyle e, katmanlar, olmadan sergi yapmaya en azından alıştık. Hı -hı. Burada ise tam tersi çıktı. Buraya geldik. Bir kere büyük bir alan. Güzel. Kaldı ki bana kalsaydı ben her ayla konuştuğumda aşağı katta olur, yukarı katta olur. Çünkü çok ürettiğimi düşünüyorum. Bir ara Hı -hı. biz eserleri taşırken Hera bir döndü. Ee, şey Kirkon üretseydin keşke demişti. Ee, Atina'nın işleri de var olduğu için bir kısmı bunlarda. E, ben yukarı kat da olur, aşağı kat da olur gibi böyle bir takım konuşmalar yapmıştım. Şimdi bu odalar olunca bu odayla öbür odayı nasıl sıralayacağız diye bir sergi düzeni kurmak için yaptık bunu. E, ama ben bu sergiye hazırlanırken bir kere bu sergiye ne zaman karar verdim? Takvi ben 2012'li yıllarda karar verdim. Bu Ütopya ismini o zaman koydum. Ha pardon, iki tane ismi vardı Çivitas Civitas Solis ve Ütopya. Ee, neydi? Çivitas e, Solis. Thomas Moore'un 500. Ha, bu senin yalnız Thomas Moore'un 500. yılı bu. Öyle miyim? Evet, kitabın o e, Ütopya kavramının 500. yılı bu yıl. Ütopya olmasaydı ne olurdu? Civitas Solis de olabilirdi biraz sonra geçeriz ona konuşuruz ee, ütopyayı oluştururken kafamda zaten bu heterotopya da yaşadım yani nedir bu Burası bazen benim için bir bizans oldu bazen eski İstanbul oldu bazen benim çocukluğumun İstanbul'u oldu Tabii ki oradan bu İstanbul'un içinden ben bir takım karşı kıyılara gidişlerim oldu neyle gittim Hiçbirinde uçakla gitmedim açıkçası. Ruhumda tabii ki. Ee, yüzerek de gittiğim oldu. Ruhen. Ee, tekneyle gittiğim oldu. Bir şekilde gittim. Evet bütün adalar var. Ee, Atina'nın bazı kuytu köşeleri var. Atina'da bulduğum tavlalar var. Ee, i̇ş sürdüm yani. İz sürdüm. Öyle ki şimdi bu binaya geldim. Burada böyle oturduk konuştuk hatta Ani de vardı Hera da vardı ne yapalım? Zaten aklımdaydı artık bu odalara birer isim koymak. Peki nasıl isimler olmalı bunlar? İstedim ki bu isimler gerçekten bu duvarlara bir şey ifade eden isimler olsun. Ama öyle de bir isimler olsun ki bu içe dönük bir sergi değil sonuçta yani resimler içe dönüktür sergileyene kadar. Sergi olduktan itibaren o, o resimler başlar binalize dışa dönük olmaya. Çünkü birileriyle paylaşırsınız onu. Çünkü onun için gösteriyorsunuz. Ben istediğim ki bunların Rumca isimleri olsun. Bu Rumca isimleri de oluştururken bir şey daha istedim. Türkçe'ye de bir şey ifade etsin. Yani Türkçe'de de bir şey ifade etsin. Mesela şu odaya Scala dememin bir tane nedeni var. Scala eğer bir yerden çıkılan merdivense benim için hem merdiven demektir ama bir de varılan yer anlamına geliyor, bir başlangıç da anlamına geliyor Hı -hı. bana göre. O odanın başlangıç noktası olması benim için çok önemliydi ama içim içimi yedi. İkinci olaya Türkçe bir isim karşıdan ismini koymadan edemedim. demedim? Evet. Neden karşıdan dedim? Çünkü oradan buraya çok bir bakışım vardı. Çok resimler vardı. Ha, o. Bu resimleri yaparken oradan buraya mı baktım beş sene evvel? Hayır ama ben orada çok kaldım. Onun yanında her resmin kendi içinde bir gizleri vardır. Her resim bir giz içerir ama dikkat ederseniz buradaki resimler biraz daha dışa dönük resimlerdir ama buradaki resimler biraz daha gizli resimlerdir. Onun için o odaya da mistika dedim. Hı. Mistik. Oradan Avluları çok severim. Asansörleri sevmem. Avluları çok severim bu oda, bu, bu bulunduğumuz yerde zaten bir avlu, avli dedim ona da. Oradan şurada bir tane oda var. Ona visa vis dedim. Biraz bir dönem yaşadığım yere doğru gittim, Latinlere gittim. Ee, oradan visa vis dedim çünkü bu visa visin benim için bir anlamı var. O resim bana gerçekten beni, beni benimle çok yüz yüze bırakan bir resim olduğunda yüz yüze anlamına gelen bir resim oldu. Şurada iki tane küçük e, olan var onlara sonra e, geliriz. Sonra buradan devam ettik isimlerden devam edecek olursam aslında bu, bu Ege'de dolaşmak bana göre rüzgarı alıp gitmektir. Onun için oraya o bir yolculuk dedim ve Odisea dedim oraya. Odisea'nın o koridorun tam karşısına bir orada bir nefeslenmek istediğimden olabilir. Anapnoi dedim. Nefes anlamına geliyor Anapnoi. Gerçekten orada bir nefes istediğimi düşünüyorum. Onun yanında mutlaka burada bir geriye gidişler var. Ki oraya o geriye, geriye gidişlerde mektuplarım var. bu mektuplarda Tıpçıların daha iyi bildiği anamnez dedik, e, anlamına da gelen anamnisis dedim, hatıralar. Resim mektup var Evet. Oradan onun yanındaki odaya nitekim en sonunda geldiğimizde e, ona Talassa dedim. Talassa deniz anlamına geliyor. Ve finalde Ütopya odasıyla bitirdim o odada zaten belli bir süre kalmak gerekiyor. Tek resim koyduk. Ee, Ütopya o resmin ismi. Sergi Kapatastak böyle oldu. Zaten gelenlere e, şey demeye çalışıyorum. Ya size önce bir manifestoyu okuyun diyorum zaten. Ondan sonra ilk odadan da merdivenlerin oradan da başlıyoruz. Şey sormak istiyorum. E, aslında Ütopya başlığını taşıyan bir sergi. E, bir yandan da karşı kıyıya referans bolca. Yani bu aslında Ütopya'nın e, yok yerliğine haler getirmez mi diye düşünüyorum. Çünkü çok spesifik hmm. referanslara işaret ediyorsunuz giriş yazınızda. Emre Zeytinoğlu'nda aslında katalogda e, işaret ettiği gibi. Evet. E, bir tür yok yer olmakla beraber aslında sizin hmm. Kirkor Bey'in yani gelecek e, tasarısının belki bir şimdiki görünümü olarak da görebilir miyiz? Ama Yunanistan buna e, Helenik yani referanslar helal getirmiyor mu diye sordum. Korkor veki belki Emre Zeytinoluk da şu an yanımıza oturdu. <gülüyor> Eğer arzu ederse belki e, yok yer e, üzerine heterotopya üzerine. Yani utopya ve heterotopya'nın aynı anda var olması aslında biraz zorlayıcı gibi geliyor. Yani, Bunu inanılmaz okudu Emre. Bunu inanmaz okudu. Yani benim hissettiğimi bana bana daha iyi anlattı. Dilerseniz bunu bir Emre'den hafif bir dinlersek derim ben. Şimdi daha resimleri görmeden Kirkor'la konuşuyorduk. Daha doğrusu Kirkor böyle bir sergi yapacağını bana söyledi ve anlattı. Resimlerden haberim yoktu benim ve işte bu söylediğiniz şeyi e, belirttiği önce. bir ütopya var burada. Ütopya da Yunanistan'la en çok anılıyordu Kirkorun anlattığına göre. Ben de kafamda bir şeyler canlandırdım. Resimleri görmediğim için. Fakat bir müddet sonra bilgisayardan gösterdi bana resimleri. Gene kendilerini görmemiştim. Eee hiç aklımdaki e, resimler değildi onlar. Ben daha çok, e, çünkü ilk anlattığı zaman şu vardı, bir Yunanistan hayatı, e, Türkiye'deki hayat, işte e, geçmişteki bir takım olaylar, Rum okulu, Ermeni okulu ya da Rum arkadaşlar, Ermeni okulu, ee, okuduğu kitaplar takıldığı bir takım olaylar vesaire ben birazcık böyle belgesel gibi bir şey zannettim aslında sergiyi ee, benim tavrımda e, yaptığım işlerde biraz belgesele kaydığı için hemen aklımda öyle bir şey canlandırdım fakat resimleri gördüm tamamen dediğim gibi benim düşündüğümün dışında resimler Sonra o konuşulanlarla bu resimleri birleştirdiğim zaman ortada bir Yunanistan vardı. Evet, o kafa karıştırıcı bir şey aslında ilk anda. Ama şöyle bir şey. Ütopya, yani topos, işte yer. Ütopya, yersiz olan. Ee, peki, yersiz olan, Ütopya olan Yunanistan değildi aslında. Benim gördüğüm kadarıyla. Ütopya ee, ya Yunanistan adı verilmiştir. Dolayısıyla yani mesela bu, bunu biz şeyde görürüz çok romantiklerde 19. yüzyılda filan ee, İskandinavya'da ya da Almanya'da daha çok romantik ressamlar hayal ettikleri Yunanistan'ı yaparlar. Daha orayı görmemişlerdir. Sonra işte alçak bir tepedeki şeyi Parthenon'u mesela tutarlar büyük granit kayalıklar üzerine bulutlar altında kalır falan. çünkü görmemişler öyle tasavvur ediyorlar fakat tuhafı onlar Yunanistan'a gidip de oranın nasıl bir yer olduğunu gördükten sonra gene öyle yapmaya devam ederler o kafalarından çıkmaz o tasavvur yani şimdi şeye baktığımda Kirkor'un düşüncesine baktığımda Kirkor'da böyle bir şey yok. Yunanistan'ı zaten daha önceden görmüş. Orada yaşamış. Ne diyor? Yüzerek bile gittim ben oraya diyor. Evet. E i̇şte kaçak gitti, e, trenle gitti, kamyonla gitti vesaire. E, ve Yunanistan'da yaşadığı için Yunanistan'ın artık tasavvur edilecek bir tarafı kalmamış. Hı. Aslında Kirkor'un tasavvur ettiği şey hem Türkiye'deki, hem Yunanistan'daki, hem gidip görmediği daha Ermenistan'daki bir ideal durum. Bunların hepsi iç içe geçiyor ve bir işte yer olmayan yaratıyor. Ve buna da aslında neden Yunanistan diyor, onu hala e, biraz önce söyledi, hani aklımdakileri çok iyi okumuş, ifade etmiş diye ama mesela neden Yunanistan adı verildiğini de ben hala e, düşünüyorum açıkçası. Ama bu ...son derece keyfi bir şey. Yani Yunanistan burası... ...Ermenistan değil, Türkiye değil... ...ya da Avusturya değil... ...ya da herhangi başka bir... ...Amerika değil, hmm. Yunanistan. Bu duygular bir araya gelmiş demek ki... ...ve isim öyle çıkmış ortaya. Hmm. Tabii resimlere de baktığın zaman... ...böyle bir yer... Nasıl idealize edilebilir? Yani Yunanistan nasıl idealize edilebilir? Ermenistan ya da Türkiye'de herhangi bir yer nasıl idealize edilebilir? Böyle bir yer yok ki zaten. Yani bir yerde durup da kendi yerinde durup da başka bir yeri hayal etmiyor. Zaten hiçbir yerde durmuyor. Ve dolayısıyla resimlerin de soyut olması kadar normal bir şey de e, e, düşünemiyorum. Çünkü yerden çok... Özle'nin kendisi, sanatçının kendisi, kendisinin de tam olarak ayrıştıramadığı, bilemediği, hakim olamadığı bir takım duygularla bir resim yapıyorsa, bir yerin resmini yapıyorsa o tabii ki yersizin tabii. resmi ve temsili olmayan bir şey olması gerekiyor. En akla yakını bu geldi bana yani. Birkaç sefer, <gülüyor> eserleri tek seferde çıkardığınızda ve evet. doğaçlama usulünle kullandığınızda evet. biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Aslında yani. O şöyle e, bir kere her şeyden önce <gülüyor> tahmin edebileceğimiz gibi ben bu resimleri ya belli bir konsantrasyon ve belli bir yaşamadan sonra belli bir yaşam yani belli bir belli bir düşünce biçiminden sonra atelede oturuyorum. Elime ne geçerse ama spatül ama fırça ama el ama kol ama bacak. Ee, bunlarla e, girişiyorum ve o anda içimden nasıl gelirse tuval ya da kağıtla konuşarak yapıyorum bunu. Hı. Zaten tuval diyor bana, tamam bu resim oldu diyor. O zaman ben bırakıyorum resmi. Eğer tuval demezse devam ediyorum. Ama böyle hani sistematik ve disiplinli bir şekilde bunlara çok da böyle hani orasına bir de bunu koyayım, burasına bir de bunu koyayım o. yapmıyorum. Yapmıyor Kararı çalışıyor. belirliyor evet, zaten. Onlar zaten kendi, o bir doğaçlama, o, o em, yani e, improvize bir şekilde ilerliyor o. Sıkıca çalıştınız mı peki? Yani yoğun bir şekilde mi çalıştınız? Tabii tabii. Ala düşünerek mi devam ettiniz? Şöyle, e, diyelim ki ben salı günü veya o perşembe günü okula gidiyorsam okuldan döndüğümde hiç çalışamıyorum. Yani eğer o günkü dilim içine bir şey koyduysam o gün hiçbir daha elime hiçbir şey alamıyorum. Hmm. Yani dönüşte de oraya uğrayayım, bilmem ne yapayım falan bunların hiçbiri söz konusu değil. Ama e, olabildiğince de atelyeye gidip, atelyede sabah bir kere şöyle bir ruh halim oluyor. O gün elime alıyorum birkaç bir şey. O an bana ya ne yapıyorum çalışıyorum ya da zaten o gün bana diyor ki sen bozuyorsun diyor. Bozduğum şeyi zaten atıyorum, bırakıyorum o gün de bırakıyorum. Bu böyle sürüyor. Bu böyle sürüyor. Ben sistematik olarak takriben 8-9 yıldır her gün atölyeye gider oldum. Zaten o araya bir de biliyorsunuz o öbür sergi girdi. 2015'teki o sergi girdiğinde bu sergiye bir durdurdum. Çünkü ikisi birbirine yakın olsalar da birbirinden çok farklı şeyler olduğu için. onu Bunu durdurmuştum. Buna bir mola vermiştim. Öbürünü devam etmiştim. Öbüründe ümit yoktu çünkü hiç, ee, burada çok ümit barınıyor. Ee, Öründe isimler de yoktu mesela. Yoktu. Mesela. E bunda da yok aslında biliyor musunuz, sadece üç ya da dört tane e, resimde isim var. Ama belirmeye başlamış. Evet evet, yani burada, ol, ben özellikle bu tür resim olduğundan dolayı isim e, koymuyorum, isimsiz, untitled diyorum ama işte bir tane o neamoniye isim koymadan duramadım. Ama burada görmüş olduğunuz isimler yani eee olsun veyahut da e, daha doğrusu anapnoiler, o nefesler var. Bunlar hep mekan isimleri, yok. resim isimleri değil. Resim isimleri değil. Yani Ütopya'nın bir ismi var oradaki resim. Talassa'nın bir ismi var. Bir tanesi, bir tane de Neamuni. Geri kalan zaten isimsiz. İsimsiz. Yani şartlayamıyorsunuz ki içinde öyle bir şey yok. Oradakilerin de yoktu. Oradakinin hiçbirinin yoktu. Bunların hepsi eksik resimlerdi zaten. Evet eksik adı Evet. Bir umut kırıntısı. Ben yani çok e, aykırı bir şey de sormak istemiyorum ama daha fişi gördüğümde benim aslında <gülüyor> Dorek kullanımınız dikkatimi çekmişti ve Ütopya'yı gördükten sonra da biraz belki de şudur diye de düşünüyorum. E, bu genel resimlerde hakikaten bir imleç gibi aslında evet. e, Dorek evet. kullanımı tam neyin işareti diye sorsam. Valla açıkçası şöyle onun, e, onun işareti e, beni Bizans'a götürüyor. Yani Bizans'a götürüyor, şeye götürüyor, bu eski İstanbul'a götürüyor. Ya kabul edelim etmeyelim, yani bunun dinle falan da bilgisi yok. Çok e, şey e, ezoterik bir e, ezoterik bir yaklaşım mı resmetmek için simgelemek için? Ee, Yıldızı yoğun kullandım. Hı -hı. Maviyi de malum Mali. neden kullandım? Malum aradaki deniz mi yoksa? Aradaki deniz. Evet, o, o, o. Aradaki deniz. Yani denizi geçerek topaya gidiyoruz aslında. Aynen olarak. öyle. Yani. Aynen öyle. Yani, yani öyle tarif edecek olursak tabii ki öyle. Hı -hı. Ya, tabii ki başka renkler var. Bugün skala dediğimiz odada tek renk ve siyah ağırlıklı bir odadan bahsediyoruz. Hı -hı. Onun siyah olması matem mi yas mı? Hayır. Yani siyah benim için hiçbir zaman için öyle bir renk değildir. Yani renklerin de anlamına da çok da o, bu kadar irdenememem gerekiyor. Ama onun tek renk oluşunun bir yalınlıkla ilgili olduğunu düşünmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> siyah ve beyaz. Mor da peki yine de <gülüyor> onu sorsam bizim üzerine <gülüyor> bir imparatorluk rengi olarak mı var? Tabii Sormasam olmaz. Hangi imparatorluk? <gülüyor> evet Başka? Başka? Osmanlı da yoktur her Hayır, yok. Ortodoks yok, Ermenilerin ritüelik <gülüyor> rengi de evet. mor. Ama benim moru sevişim kilise kaynaklı değil. <gülüyor> Söz konusu değil yani. Yeri gelmişken söylememiz lazım bu kadar. <gülüyor> yok yani herhalde moru bir rahibin üstünde e, görmekten çok daha zevkli olabilirdi, jis üstünde bir maya olarak görmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <bir zaydı>. güzeldi. Gikor Sarkoğlu ile beraber, sergi ne zamana kadar açık? 24 Hazirana kadar açık. 24 Hazirana kadar açık. <gülüyor> sergi turları oluyor diye çıkarmıştınız. Evet, evet, geliyorlar, onlara böyle bir bunun bir benzerini hmm. e, anlatmaya çalışıyoruz. Neden, niçinleri anlatmaya çalışıyorum. Tuğçe de yardım ediyor bazen, o, o da anlatıyor. Ee, sergi turları oluyor. Ee, hatta bugün değil, bugün çarşamba evet haftaya çarşamba günü de sanatçı söyleşisi yapacağız. Emre Zeytinoğlu yine olacak. Birlikte sanatçı söyleşisi yapacağız. O zaman bu benzer şeyleri yine evet, anlatmaya belki. çalışacağız. Sadece belli mi? Belki söylemişken not etmek dörtte, olur. Dörtte. Haftaya çarşamba, haftaya saat, çarşamba saat dörtte Emre Zeytinoğlu'yla birlikte soru cevap yapacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz onların interaktif bir sohbeti e, yapmaya çalışacağız. Hı hı. Emre Bey, bir soru daha yönetmek isterim. <gülüyor> hmm, hakikaten bu mekan <gülüyor> kuratörün okunun şu anki yani şu dakikada şu günler içerisinde bulunduğumuz kullanımına şahit olduğumuz için ben şanslı hissediyorum biraz kendimiz aslında. Yani sizi susun. Ve sadece taştan kaldı. Rahmetli o İpey'in o meteoru, e, arasında bu telastos geçişi aslında. Mekan olduğu gibi e, bir bütünsel bir manayla işaret ediyormuş e, gibi geliyor. Yani bir eksiye işaret Diğer ediyor. sergilerle birlikte. Evet, diğer sergilerle beraber. Siz e, böyle katlar arası bir e, okuma gördünüz mü? Bu, bu üç e, şey mekanda Galatasaray'ın okuluna? Yani bu çok pratikte gerçekleşti aslında. Mesela yukarıda bir e, e, ritos <gülüyor> şeyi ya. okuması yapıldı. İşte o ta taşların yanına aslında o taşlara o sırada pek dikkat etmedim. Biraz sonra çıkıp tekrar bakacağım ama o konuşmadan vakit bulamadım. E, şimdi bundan onun arasında bir ilişki var elbette. Ahmet'in e, şeyiyle e, ne derler? mekanıyla burası arasında şimdi şöyle bir şey var biraz önce aklıma gelmişti bu, bu senin soruna bağlayarak onu söyleyeyim mesela Kirkor'un söylediği burada kendi yazdığı yazıda çok güzel bir, bir şey var. Diyor ki e, bir dakika o cümleyi bulayım. Kavafis'in diyor e, Kavafis'e işte inat olsun diye Şöyle bir şey yaptım ben diyor, mesela yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın, o işte Kavafis'in söylediği şey, buna bir cevap niteliğinde bu. Şimdi biraz önce söylediğim şey oydu, yani yeni bir ülke aramak nereden yola çıkılabilir? Kendi ülkesinden çıkar insan. Ve e, kendi ülkesinden çıktığı zaman her şeyini belki öbür tarafa kafafesin dediği gibi götürüyordur. Hı hı. Ama Kirkor'un sahiplendiği ya da tam olarak o ye yere yerleştiği bir ülke yok ki. Biraz önce söyledik işte. Yani mesela Ermenistan'da var, Türkiye'de oturuyor ama kafasında Yunanistan'da var, karşı kıyı diye bir şey var yani. Bütün bunlar Karman karışık, soyut bir hale almaya başladığı andan itibaren bir duygu yeri evet. yaratmaya başladığından itibaren nereye gitseniz arkanızdan nereyi getireceksiniz yani. son derece duman gibi dağılan bir durum var ortada şimdi bu üç kata baktığım zaman aslında aşağıdaki Ahmet'in sergisi de öyle bir şey o da duman gibi dağılan bir şey ve buradan da bir duman çıkıyor ve yukarıda da zaten o dumanı toparlayıp da somutlaştıran bir richos. <gülüyor> yani bütün bunlar elbette benim ilk anda aklıma gelen şeyler. Ya, ama burası mesela çok somut bir şey anlatmış olsaydı, biraz önce benim hani söylediğim o belgesele Gerçekten. takılmış olsaydı mesela Kiko, o zaman pek bir bağlantı kuramazdım açıkçası. Ama ben e, yukarıdaki sergiyle çok bir e, konuştuğunu düşünüyorum. Yani e, çünkü şöyle, e, mesela yukarıda bir şiir okuması yaptık. eee Rumcalarını e, ele, neyse Rumcalarını Boğaziçi Üniversitesi'nden bir hoca o ok efendim Irini ha Irini Dimitriadis okudu. Ben de Türkçelerini okumuştum. Ya gelin görün ki ben Paros'un e, kıyılarında da kış zamanı dalgalar vururken yani Richards'la buluşuyordum. Hmm. Hmm. Ben tabii ki kışın, ama yazın değil. Ben öyle yerleri yazın, hiç sevmiyorum. Kışın yine Pire Limanı'na gittiğimde isinin zorbasıyla da buluşuyorum, Guzo içerken. Yani, e, ha bu arada ben hiç Ermenistan'a gitmedim. O da ayrı bir Onu oldum. biraz önce söyledim. Gitmedim <gülüyor> yani. <gülüyor> ama gideceğim elbet bir gün. Bilmiyorum, o zaman da başka şeyler konuşuruz. E, hiç gitmedim ama oralarda, Yanlısı Riccio'su çok takip ettim onun o tutuklu olduğu e, yerleri, o taşlara o gözle çok baktım. Gelin görün ki tam ben bu sergiyi yaparken o, onun olması çok enteresan bir Gerçekten. kader mi evet. desek, kurgu mu desek, manidar mı desek, hangisi ise öyle oldu. E, yukarıyla çok örtüştü. Evet. Yukarısıyla çok örtüştü. Yani O sergide <gülüyor> bu sergin açık olduğu müddet boyunca açık O da öyle açık Avantajı var ki. Emre'nin değindiği o Kavafi dediğimiz o adam benimle uğraşıp duruyor. E, 85 yılında buraya ben bir buçuk aylığına geldim. Bir buçuk aylığına geldim. Buçuk aylığına geldim. Aylığına geldim. Ne, nedir? İşte geleceğiz, bakacağız. İşte evdekileri ikna edeceğiz. Atlayacağız. Gene gideceğiz. Niye? İyi dereceyle mezun olduk. Orada ne güzel işimizi de bulduk. Ee, Yunanistan'dan falan. Falan. değil mi? Hayır. Nereden? İtalya. Ha İtalya'dan. İtalya. Benim çok memleketim var. <gülüyor> İtalya da benim memleketim. Burası da, burası da. Sonra e, olmadı. Neyse olmadı. İyi, i̇yi mi oldu, kötü mü oldu onlar? Geçtik. Ya hayat galiba hep bir ulaşılmazı bize getiriyor ki daha cazip olsun. Yani e, e, tanımak uzaklaşmaktır ya ilişkilerde de böyledir. Bir insanı tanıdıkça uzaklaşırsınız. Tanıma sürecinde de hep böyle onu idolize edersiniz. Bunun gibi bir şey. Belki de bu Emre'nin söylediği gibi yani o böyle bulutlar içindeki olmayan yer çok da bugün buraya, şey, geçenlerde buraya sergiye bir tane birisi geldi. Dedi ki, siz dedi Atina'nın kenarlarında dedi herkes misin için çok önemli hiç olur mu ya? Lümpen kahvesi benim için çok önemli olmaz ki. Ama Çipras'la ilgili o evet hayır döneminde Furni adasında bir kahvede bir an siyaset meydanına çevirdim orayı. İki dubla alınca her deli konuşabiliyorsunuz ya. Orada yaşlı böyle gemi marangozları var, o var bu var. İkiye böldüm. Pansiyoncu otelcileri bir köşeye koydum. Bir de zanaatkarları bir köşeye koydum. Zanaatkar bir adam dedi ki ben dedi Çipras gelmeden iktidara 1900 lira ödüyordum dedi. Şey, alıyordum dedi ödüllerimi şeye. E, maaşım vardı. Çıpras şimdi geldi dedi 800 küsür alıyorum. Bir tam pansiyoncu da, işte bunun için diyor Çıprasa evet dememem lazım. Hayır ben bunun için diyeceğim çünkü benim diyor torunlarım diyor adam yaşlı 80 küsur yaşı. Torunlarım borçluğu bir Yunanistan'a uyanmayacak bu sayede diyor. Şimdi bu adama saygı duymazsınız ne yaparsınız? Yani bakış açıları böyle gelişiyor gibi karşılaşarak. Evet, yaşayarak. Onlarla yaşayarak. Öyle yani bir dil oluşturarak. Bir şey duymuştum ben. Bir gazeteci kiper gibi işte bir kahvede oturmuş da konuşuyor ya da taverna da deniz kenarında tavernacıyla konuşurken tavernacı ona demiş ki tam o kriz zamanlarında Almanlarla bunlar şeydiler ya işte gerilim Değililer. bankalar kapandı filan. Tabii önce şey demiş ya bu Almanlar demiş mağaralarda büyüdü. Ve para sayesinde gün ışığına çıktılar. Biz ki başından beri bu denizin kenarında ve gökyüzünün altında yaşıyoruz. Bizim elimizden bunları alamaz ki. Ama onların elinden parayı aldıkları zaman gene mağaraya girer demiş adam. Şimdi tabi bu çok romantik bir bakış açısı aslında ama Yunanistan'a gidip baktığınız zaman da aslında o kadar da romantik bir tavır gelmiyor size. Çünkü pek çok kişi böyle düşünüyor. Yani belki de Kirkur'u evet etkileyen şey o. Hmm. Ya da siyaset meydanı e, kurduğu zaman işte Kirkor onları tuttu yani. <gülüyor> i̇şte bu Taverneci gibileri tuttu. <gülüyor> e, i̇şte iki tane uza atıp da bütün dilleri konuştuğunu söylüyor. Tabii onlar da o uzaları atıp bütün dilleri de anlayabiliyorlar böylece. Evet. Aralarında da şahane bir iletişimin olduğuna eminim Kirkor'la onlar evet. arasında. Evet. Evet. <gülüyor> Metninizde de aslında sizin yazdığınız metninde Kirkor Bey karşılıklı bir konuşma vardı. Evet. E, baktığınızda. O iki tane metni bir araya getirdim. Yani doğru. Ee, burada iki tane. hali gibi. Doğru. Şimdi orada bir benim ruh halim var. Bir tanesi de bu işin <gülüyor> felsefi bacağı var. İçinden çıkamamıştım ben. Ondan sonra Ayşegül'den şöyle bir öneri geldi bana. Dedi ki ya ikisini birlikte yaz dedi. İkisini birlikte yaptı. Ben. ben de onların ikisini birbirine bir senkron içine soktum. Hı. Yani Hı. evet bir ee, bir ritim bir e, bir alegorik bir anlatım haline getirmeye çalıştım. Çünkü ikisi de hep vardı. Yani bir tarafınız işte beyninizin bir kısmı bunun duygusal tarafında yaşarken bir tarafta evet Adonolar'da yaşıyor. Yani bu illüzyon dünyasında yaş yaş yaşarken kendi distopyalarımızda yaşarken böyle bunların içinde çok küçük küçük ütopik değerler ararken ümit ki ben dünyada hala ümidin en büyük enerji olduğunu hedef olduğunu düşünüyorum. İnsanların elinden ümidini alırsanız gider. Evet. Ümitsizliktir yani şey yapmak. Neyse çok belli konuşmayalım. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. her şey için. Elinize sağlık. İyi şey. ki geldik.